Şimdi biz önce vacibi tanımladık, öyle değil mi? Vacibi anlattık, aradan zaman geçti. Dedik vacibin tanımı nedir? الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب Vacib odur ki yapıldığı zaman sevap alınan, terk edildiği zaman da ikab alınandır dedik. Bizim nazmımıza göre, nazmımızın söylediğine göre. Bunu anlattıktan sonra vacibin lugat manasını anlattık. Istilah manasını anlattık. Vacib lugatta ne manalara geliyordu? düşmek saktu ve sabit olmak, sabit olmak değil mi as saktu ve sebatu başka ıstılahta dedik ıstılahta bütün tanımlarda bunu söyleyeceğiz alimlerin bir şeyi tanımlarken herkes kendi vücut nazarıyla tanımlamış öyle değil mi mesela vaciple alakalı diyelim ki imam cuyeni demiş ki ma yu ma yusabu ala fi'lihi ve yuaqabu ala terkih yani ve utma yusabu ma yusabu failehu ve tarikuhu yapanın sevap aldığı terk edenin de ikap aldığıdır demiş. Bazı alimler bu tanımı eleştirmişler dedik. Doğru mu? Demişler ki bu tanım doğru değildir. Niye demişler bu tanım doğru değildir? Çünkü demişler bu vacibi hakikati ile tanımlamak değildir. Bu vacibi lazımı ile tanımlamaktır. Yani siz vacibi, vacibin bir özelliğiyle tanımlıyorsunuz. Yoksa vacib budur. Şimdi size sorsam desem vacib bu mudur? Evet diyecek misiniz? Hayır vacib bu değildir. Niye vacib bu değildir? Çünkü bu ukravi bir meseledir. Yani sevap alma ve hikap alma. Doğru mudur? Ukravidir. Çoğu insan vacibi yapar ama sevap almaz. Doğru mu? İhlassız yaparsa. Ondan dolayı bazı alimler hangi kaydı getirmişler? İmtisalen. Yani Allah'ın emri mesela bir adam var diyelim örnek veriyorum sadaka, zekat vermek vaciptir değil mi? Adam her sene kendi budist malını topluyor, malından bir miktar çıkarıyor. Çıkardığı miktar da İslam'a uygun bir miktar bunu veriyor fakirlere. Bu şimdi vacip yaptı diye sevap mı aldı? Değil çünkü ne için? İslam şartı yok, ihlas şartı yok, imtisal şartı yok öyle değil mi? Nice insan haramı yapar Allah ya dünyada ya ahirette vacibi terk eder Allah ya dünyada ya ahirette onu ne yapar? affeder. Öyle değil mi? Demek ki bu vacib değildir e, o zaman. E, bu vacibin sadece bir özelliğidir. Yani lüzum ile vacibi tanımlamaktır. Peki vacibin kendi tanımı nedir? مَا طَلَبَ اَشْشَارِعُ فِعْلَهُ طَلَبًا جَازِمًا Öyle değil mi? Şari'in fiilini kesin bir talep ile talep ettiğidir. Bak sonrası değişebilir, yapana ceza verebilir, o Allah azze ve celle kalmış olan bir durumdur, öyle değil mi? Onun için dedi ki bunlar ve başka alimler daha farklı şekillerde de ne yapmışlar? Eleştirmişler, bazısı illa ikab doğru değildir demişler. Vacibe terettüp eden şey zemdir, zemin gereği ikabdır demişler. Şeyi çıkarmışlar, ikabı zemmi eklemişler, değil mi? Bunlar normalde insan dinlediğinde, okuduğunda, yazdığında bazen gereksiz gelebiliyor ama değil birbirlerine yaptıkları itirazın sonucunda insanın meseleyi tam doğru bir şekilde tasavvur etmesini sağlamışlar. Değil mi? Her sonraki gelen öncekinin yaptığı tanımdaki bir eksiği yakalamış. O eksiğe binaen bir kayıt daha eklemiş tanımın üzerine. Bir kayıt daha eklemiş tanımın üzerine. Bu da ne yapmış? Olayı olgunluğa şey yapmış, eleştirmiş. Tabii hangi kayıtla bunu söylüyorum? Yapılan eleştirinin ve üzerine getirilen ziyade de bir fayda olması kaydıyla. Yoksa gereksiz böyle sırf E, sayfa doldurmak için yapılan itirazlar ve arttırmalar kastettiğimiz şey bu değil. Daha sonra dedi ki vacibe taalluk eden meseleler vardır. Yani vacibi ilgilendiren meseleler vardır. Bunları anlattık. En son nereye geldik? En son dedi ki vacibin kendisi ile tamamlandığı şey vacip midir yoksa değil midir? Bu meseleyi bazı alimler mukaddimetul vacip diye isimlendirmişler. Bazı alimler malayetimul vacibu illa bihi fehuve vacibun diye isimlendirmişler. Bazı alimler ''Vesiletul vacibi'' diye isimlendirmişler. ''Vacibin vesilesi'' diye isimlendirmişler. Peki konunun suretini kim bize anlatacak? Yani kastettikleri şey burada nedir alimler? Hani ''Mukaddimetul melaetimul vacibu illa bi' feve vacibun'' dediklerinde kastettikleri şey nedir burada? Var mı söyleyecek olan? Söyle. Var mı söyleyecek olan? yok. Kastettikleri şey şu. Mesela diyelim ki burada bir tane vacip var. Tamam. Bizim bu vacibi yerine getirebilmemiz için yapılması gereken başka başka şeyler de var. Ama bu yapılması gereken şeyler hakkında nasıl yok? Tamam. Bu vacipten dolayı burada olanlar vacip olur mu? Yoksa olmaz mı? Anlaşıldı. Mesela diyelim ki kalem yapmak vaciptir. Misal veriyorum, kalem yapmak vaciptir. Öyle bir şer'in hüküm düşün, elimizdeki örnek. Bu kalemin oluşabilmesi için bize ne lazım? Mürekkep lazım. Başka? Bu plastik lazım. Değil mi? Şu aletler, edevatlar lazım vesaire. Şeriat demiş ki, kalem yapın ama bunları söylememiş. Bunlar hakkında bir hüküm beyan etmemiş. Ha. Ama bunun yerine gelebilmesi için bunlar şart. Bunları bir ara işte, bunun ustalığını öğrenmek, bunu üretmek, bunları bir araya getirmek, kalem fabrikası kurmak. Bak bunlar hepsi vaciptir e, mi yoksa vacip değil midir? Bunu tartışmışlar. Anlaşıldı mı meselenin sureti? Yani ortada bir vacip var çünkü şimdi anlatacağım inşallah size. Yani daha önce meselenin sureti anlaşılsın ki, konu başından doğru anlaşılsın ki biz doğru şekilde bina edelim, tamam. Şimdi alimler burada konu güzel anlaşılsın diye şöyle bir taksimata gitmişler demişler ki vacibin kendisi ile tamamlandığı şey iki kısımdır. Tamam? Vacibin kendisiyle tamamlandığı şey kaç kısımdır? İki kısımdır. Demişler birinci kısım vacibin vacip olması için gerekli olan şeyler. İkinci kısım vacibin vaki olması için gerekli olan şeyler. Tamam? Anlaşıldı değil mi? Vacibin kendisiyle tamamlandığı şey iki kısımdır. Bir, vacibin vacip olması için gerekli olan şeyler. İki, vacibin vuku bulması. Yani vacibin yerine getirilebilmesi için gerekli olan şeyler demişler. Birincisi bizi ilgilendirmez. Değil mi? Konumuza bile dahil bir şeyin vacip olabilmesi. direkt Allah, Allah bir şey bir şeye şart yapar, bir şey bir şeye engel yapar, bir şey bir şeye sebep yapar. O bizi ilgilendiren bir şey midir? Değildir. Yani namaz kılmak vaciptir. Namaz kılmanın vacip olabilmesi için bizi ilgilendiren bir durum var mı? Allah diler namazı vacip kılar, diler orucunu vacip kılar. Öyle mi? Bak bu kısım bizi ilgilendirmiyor. Bir tanesini ne yaptık? Konunun dışına çıkardık. İki, vacibin vaki olması için gerekli olan şeyler. Ne demek? Namaz vaciptir ya. Senin namazı kılabilmen için, yani o namaz vücubunun yerine getirilmesi için gerekli olan şeyler. Demişler bizi bu ilgilendirir. Anlaşıldı mı burası abi? Anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa tekrarlayayım. Anlaşıldı, tamam. İkincisi, vacibin yani mesela namazla, örneği namazdan verelim. Namaz vacip midir? Allah'ın namazı vacip kılması, kılması için gerekli olan mukaddimeler bizi ilgilendirir mi? İlgilendirir mi? Yok bize ne? Allah isterse orucu vacip kılar, ister namazı ister zekatı. Bak, vacibin vacip olması için gerekli olan mukaddimeler. İki, vacibin vuku bulması için gerekli olan mukaddimeler. Yani gerekli olan ön koşullar. Bu bu bizi ilgilendirir. Çünkü namazı meydana getiren sensin. Yani namaz vacip kılmış Allah, onu pratikte uygulayan kimsin? Mükellef olarak sensin. Öyle değil mi? Ha. O zaman bu namazın, vacibinin vuku bulabilmesi için, yani işlenebilmesi için bu vacibin gerekli olan bazı şeyler var, bu bizi ilgilendirir demişler. Burası anlaşıldı değil mi? Ha. Sonra, Bu ikinci kısmı da ikiye ayırmışlar. Tamam? Vacibin vuku bulması için gerekli olan mukaddimeler yani bizi ilgilendiren kısmı iki kısma ayırmışlar. Demişler bir, mükellefin kudretinde olan kısımlar, iki, mükellefin kudretinde olmayan kısımlar. Ne demektir bu? Mükellefin kudretinde olan yani o mukaddimeleri vacip vaki olsun diye yapabilmek senin gücün nispetindedir. Sen onu yapabiliyorsun. İki, Senin gücün nispetinde değildir, seninle alakalı bir durum yok ortada. Tamam? İkincisi, senin gücün nispetinde değildir, seninle alakalı bir durum yok. Güç nispetinde olmayanlar, bizi ilgilendirmez demişler. Doğru mudur yani? Benim gücüm olmayan bir konu, insan ee, takati olmayan bir konuda mükellef olur mu? La يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا غُسْعَهَ Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Bunu yerine getirmek benim için ne değil? Benim gücümde değil, ama bir de benim gücüm nisbetinde olanlar var. Bu bizi ilgilendirir, tamam Bu bizi ilgilendirir, örnek verelim. Taksimatlar güzel anlaşılsın ki, örnekler de güzel anlaşılsın. Mesela biz dedik ki nedir? Cuma namazı farz mıdır? Cuma namazı farzdır, öyle değil mi? Bak, cuma namazının farz olabilmesi için gerekli olan Şeyler, bizi ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Allah dilese cumartesi namazını farz kılardı. Pazar namazı, o bizi ilgilendirmez. Ama cumayı farz kıldıktan sonra o cumayı kılmak bizi ilgilendirir. Doğru mudur? Doğrudur. Ha. Bu da iki kısma ayrılır dedik. Bir bizim kudretimizde olan mukaddimeler var namazı kılmak için. Bir de bizim kudretimizde olmayan mukaddimeler var. Mesela bizim kudretimizde olmayana örnek, cemaat için gerekli sayıyı oluşturmak. Cuma namazı tek başına kılabilecek bir namaz mıdır? Değildir öyle değil mi? Bir ne lazım? İki kişi de olsa bir araya gelmesi lazım. O iki kişinin bir araya gelmesi Cuma'nın kılınması için bir mukaddimedir öyle değil mi? Bir mukaddimedir ama bizim gücümüzde midir bu? Değildir bir insan olursa gelir o insan olmasa gelmez öyle mi? Bu da bizi ilgilendirmez. Tamam ama bir de ne vardır? Cuma namazını kılmak için Cuma namazı kılınan yere yürümek vardır. Doğru mudur? Şimdi ben evimde oturarak, tamam Cuma namazı vacip ama bana yetişmiyor diyemem ki benim kalkıp yol yürümem lazım Cuma yıkılmak için. Doğru mudur? Doğru. Abi bu vaciptir işte. Yani bu beni ilgi, çünkü bu benim gücüm nispetindedir. Anlaşıldı. Bir örnek daha vereyim inşallah. Zekattan örnek verelim mesela. En başından örnek veriyorum ki o taksimatlar otursun yerine. Zekatın vacip olması için gerekli olan mukaddimeler bizi ilgilendirir mi? Allah diler zekat vacip kılar, diler sadakayı vacip kılar, direk infakı vacip kılar. Orası bizi ilgilendirmez. Ama Allah onu vacip kıldıktan sonra zekatı verme fiili bizi ilgilendirir. Çünkü zekatı kim veriyor? Biz çıkarıp veriyoruz. Öyle değil mi? Ha. Şimdi bizim zekatı verebilmemiz için, zamanı geldiğinden malımızın zekatı verebilmemiz için 1- O malın üzerinden bir senenin geçmesi lazım. Doğru mudur? Hawl, havalanul hawl dediğimiz, onun üzerinden bir senenin geçmesi lazım. 2- malımız belli bir nisap miktarına ulaşması lazım, öyle mi? 3- Bizim tam mülkümüzde olması lazım. Yani o mal benim, borçlu morçlu olmayacak. Mal benim tam kablamda olan bir mülk olacak. Doğru mudur? Doğrudur. Bir bu şartlar var, bunları bir kenara koyun. 2- O malın zekatını verebilmem için bu şartlar yerine geldiğinde hesaplama yapmam lazım. Doğru mu? Hesap yapmadan zekat verilir. Veya hesap yapmayı bilen birilerinin olması lazım, değil mi? Zekatı hak eden sınıfları bulmam lazım veya o sınıflara dağıtan bir müessese bulmam lazım. Doğru mudur? Bak bunlar hepsi benim zekatı verebilmem için gerekli olan şartlar, mukaddimeler yani. İlk saydığım üç tanesinin benimle bir alakası var mı? Malın üzerinden bir senenin geçmesi yani Allah dilerse bir senede olmadan o malı helak eder. Öyle değil mi? Bak benimle alakalı bir durum yok. Doğru mudur? Nisap miktarına ulaşmazsa da Allah benim rızkımı daraltmışsa ben ne yapayım? Mal nisap miktarına ulaşmıyorsa yapabilecek bir şey yok ki. Bak, nisap miktarına ulaşması o zekatı ödemem için vaciptir ama benim kudretimde olan bir mesele değildir. Allah azze ve celle'nin kudretindedir. Öyle mi? Tam mülk olması. E Allah beni boşluğu yapmışsa e benim yapabilecek bir şeyim var mı? Subhanahü ve Teala yok. Ama hesap yapmak o benim gücümde. Ya hesap öğreneceğim ya da hesap yapmayı bilen adaletli birilerini bulacağım. Doğru mudur? Ya ben gideceğim işte şeydir, e, fakirleri bulacağım veya fakirleri bulan güvenilir bir müessese e, bulacağım. Bak bu da o vacibi benim eda edebilmem için gerekli olan şartlar ama benim gücüm nispetinde olan şartlar. Öyleyse bunlar bizi ilgilendiren bunlardır demişler. Bak, tamam mı? Bizi ilgilendiren nedir? Burada olan kısımdır. Anlaşıldı. Sonra bunu da iki kısma ayırmışlar. Tamam Sonra bunu da iki kısma ayırmışlar. Demişler bu şekil olup, Yani vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı ve Allah'ın üzerine nas kıldığı meseleler vardır. Bir de Allah'ın üzerine nas kılmadığı meseleler vardır. Tamam Nas kıldıkları da bizim konumuz değildir demişler. Onlar vacibi tamamladığından dolayı değil, zaten Allah nas kıldığından dolayı vaciptirler. Bir de vacibin kendisiyle tamamlandığı vacibin kendisiyle tamamlandığı ama Allah'ın hakkında nas kılmadıkları vardır. Aha bizi ilgilendiren mesele budur demişler. Bizim bütün tartışmamız, bütün meselemiz, bütün kavgamız bunun üzerinedir demişler. Tamam, örnek verelim mi buna da? verelim. Mesela namazı kılabilmemiz için doğru mudur? Abdest almamız şart mıdır? Şarttır. Peki abdest namazdan dolayı mı vaciptir yoksa hakkında nasıl olduğundan dolayı mı vaciptir? O zaman demişler, bu bizim konumuz değil. Nasıl var zaten hakkında? Sadece vacibin kendisiyle tamamlandığı dediğimiz mesele ona kuvvet katar. İkinci bir delil olur. Yani birinci delili nasıdır? İkinci delili vacibin kendisiyle tamamlandığı şey vaciptir demişler. Tamam Ama, misal, bizim o suyla abdest alabilmemiz için su, su imkanımızın olması lazım. Değil mi? Bizim kalkıp yerimizden yürüyüp o suyun yanına gitmemiz lazım. Doğru mudur? Olmadığı zaman su eğer alınabiliyorsa ve ciddi manada bizim malımıza bir zarar vermiyorsa bizim o suyu satın almamız lazım. Öyle değil mi? Bak bunlar hakkında nasıl var mı peki? Yok. İşte bu ha. Mesele bu. Tamam O kadar anlattığımızın sonu mesele burası. Yani burası bizim usul-fıkhın konusudur demişler. Bu tip meseleler vacip olur mu olmaz mı? Yani örnek abdest için su satın almak vacip midir? Değil midir? Tabi senin kendi mahişetini, seni aç duruma düşürmemek kaydıyla. Paran çok, su da normal, şimdiki gibi ucuz satılıyor. Su alman gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Ya mesela şöyle bir soru sorulabilir size. İşte bu devlet suyu parayla satıyor. Ben, adam dedi ki ben teyemmümle namaz kılıyorum. Siz dediniz, niye kardeşim musluklardan şey gibi su akıyor e çeşmelerden? İyi de dedi, devlet bu suyu bana parayla satıyor. Ben suyu kullanmıyorum, para vererek su almak zorunda değilim. Ben teyemmüm alıyorum, Allah'ın ruhsatı var dese mesela. Öyle mi? Yani böyle bir şeytani bir akla sahip olan biri var mıdır, yok mudur bilmiyorum ama böyle bir şey söyleyecek olan biri. Burada nedir? Mesela hayır. Yani sen o suyu alırken diğer şer'î naslarda varit olduğu gibi senin malına, canına bir zarar getirmeyecekse bu fahiş manada sen bu suyu elbette almak zorundasın. Niye? Çünkü bu senin şeyindedir. Bu senin kudretindedir. Tamam alim alimler demişler, bizi ilgilendiren mesele budur ve biz bunu konuşuyoruz. İşte bu vacip olur mu, olmaz mı? Tartışma burasıdır. Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa baştan bir daha özetleyebilirim yani. Tamam? E, normalde şunu da söyleyeyim, bu kadarını bir kenara koyun inşallah kafanızda. Bu mesele çok karışık bir mesele. Yani her okumuş olduğunuz kitaptan e, bambaşka böyle hani bu saydığım taksimatlar yapılmayınca, iç içe anlatılınca bunlar e, çok karışık bir mesele gibi gelir. Ama bu şekil taksimata ayırdığımız zaman konu oturuyor. Yani hani ne anlattıklarını veya neyi tartıştıklarını anlayabiliyorsun en azından. Ee, alimler bunu tartışmışlar işte. Cumhur ulema demiş ki işte bu son kısım zikrettiğimiz vaciptir demişler. Cumhur usulîn yani usulcülerin cumhuru bu konuştuğumuz son kısım vaciptir demişler. Tamam? Bazı alimler de vacip değil demişler. Bu vacip olmaz diyenler de kendi aralarında bayağı bir ihtilaf etmişler. Tevakuf ederiz diyenler olmuş. Vacip değildir, akla ilk gelense vaciptir, değilse değildir, şer'i başka bir delil işaret ederse vacip Bayağı bir farklı farklı fikir sunmuşlar ama ortak toplandıkları fikir ne? Vacip değildir diye. tamam Peki vaciptir diyen cumhurun delilleri nedir? Vaciptir diyen cumhurun delilleri nedir? Vaciptir diyen cumhurun delilleri şudur. Demişler ya, birinci delilimiz şer'i'dir, ikinci delilimiz aklidir. Tamam. Birinci delilimiz şer'i'dir ikinci delilimiz aklidir şer'i delilleri nedir? وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجَ لَاَعَدُّ لَهُ عُدَّةً Doğru mu? وَلَكِنْ كَرِهَ اللّٰهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَقْعُدُوا مَعَ الْقَاِدٍ Şayet onlar ne diyor Allah? Şayet onlar cihada çıkmayı isteselerdi ona ne yaparlardı? Hazırlık yaparlardı. Doğru mudur? Bak Allah'ın onların mukaddimeyi yerine getirmemelerini Mukaddimenin insanı ulaştırdığı nokta konusunda problem olduğunu zikrediyor Allah. Yani ortada bir mukaddime var. Bu Şimdi ne var? Sen Müslümansın. Cihada hazırlık ve cihad etmek var. Doğru mudur? Sen bunu yapmamışsın. Bu mukaddimeyi. Allah senin bu mukaddimeyi yapmamanı senin o asıl o mukaddimenin seni ulaştırdığı noktayla problemin olduğunu söylüyor. Yani sen aslında diyor orada problemlisin, orada problemli olmasaydın bunu yapardın. وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوجَ لَاَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً Hani burada aklınıza şöyle bir şey gelebilir, onun için söylüyorum. Derseniz savaşa hazırlık nasıl nasıl sabit kılınmış olan bir şey, ee, mukaddime. Hani bunlar bizi ilgilendirmiyordu, yani hakkında nasıl olan... Bak biz mukaddimenin kendini konuşmuyoruz şu anda mukaddimelerin yerine getirilmemesini konuşuyoruz. Tamam Yani bir vacibin kendisiyle tamamlandığı burada hani bu mukaddime nasıla mı sabittir? Bunu biz konuşmuyoruz yani. Konuştuğumuz konu ne? Allah'ın vacibin kendisiyle tamamlandığı şeyler yapılmadığında asıl insanın vaciple sorunu olduğunu zikretmesi. Yani senin vaciple sorunun var. Sebebi de çünkü sen vacibe seni götüren o mukaddimeyi ön koşulları yerine getirmedin diyor. Anlaşıldı burası değil mi? Bu şere'i derileri. Akli delilleri de, akli delilleri de şu. Diyorlar mesela bir efendi bir efendi kölesine dese ki Ey köle git bana su getir. Köle normalde efendisine itaat etmek zorundadır. Öyle değil mi? Buradan nereye gelecekler? Hani Allah da bir kuluna bir şey emretse. Yani ki emri de vaciptir. Öyle mi? Ona gelecekler. Bir köle bir efendi kölesine dese ki git bana su getir. Köle de su getirmese. Mesela dese ki Ee, su yok ki. Yani burada duruyorum mesela diyelim ki burada bir köle var, bir efendi var. Bana dedi ki bana su getir. Şu masanın üzerinde de su yok. Tamam? Mı? Ben desem ki su yok ki, sana nasıl su vereyim? Bu kabul edilebilecek bir şey midir aklın? Değildir. Kalkacaksın, yürüyeceksin, su için gerekli olan kabı temin edeceksin. O kaba suyu dolduracaksın, o suyu da bana getireceksin. Tekrar yürüyeceksin. Değil mi? Bak bana su getir, bunların hepsini beraberinde içinde içerir. Doğru mudur? Bana su getir, bunların hepsini beraberinde nerede içerir? Kendi içerisinde içerir. Ancak köle nerede itiraz edebilir? Ayaklarım sakat diyebilir. Ki o anlattığımız yani kulun kudretinde olmayanlar. Bardak yok ki diyebilir. Sular kesik diyebilir, evde su bitmiş diyebilir. Doğru mu? Bak bunlar Kulun kudretinde olmayan meseleler ama bunlar hepsi mevcutsa, kalkıp yürümesi, o suyu bir bardağa doldurması, tekrar onu efendisine getirmesi, bana su getir hepsi bunu da içerir beraberinde. Doğru mudur? Doğrudur. Öyleyse demişler aynen vacip de böyledir. Vacip de Rabbimizin biz kulları olan kölelere işte bana şunu yapın, bunu yapın demesi değil midir? Namaz kılın, zekat verin diye emretmez değil midir ha? O zaman bizi bunlara götürecek olan bütün e, meselelerde biz bakarız eğer bizim kudretimizde değilse zaten mükellef değiliz ama eğer kudretimizdeyse biz bunları yerine getirmek zorundayız. Anlaşıldı inşallah. Karışık mı yoksa anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Evet ha, Tamam. Dur şimdi söyleyelim. Sana. Şimdi o zaman konunun son kısmına dönelim. Anlattık anlattık anlattık konuyu bir yere kadar getirdik ya onu anladın değil mi? Yani bizi hangi şey ilgilendiriyor? Vacibin kendisiyle tamamlandığı ve bizim kudretimizde olanlar ve hakkında nasıl olmayanlar. Hakkında nasıl olan nasıl la vaciptir zaten. Değil mi? Şimdi cumhurla bir grup fuqa tartışmışlar. Cumhur ulema demiş ki bunlar da vacip olur. Yani bizim mesela namaz kılabilmek için namaza yürümek. Tamam mı? Bu nedir? Bu senin namaza götüren bir mukaddimedir. Doğru mudur? Cumhur demiş ki bu vacip olur. Bazıları da demişler ki hayır bu vacip olmaz. Bir delil var mı bunun vacip olduğuna dair? Yok demişler. Değilse o zaman vacip olmaz demişler. Tamam mı? Cumhur onlara neden bunları da vacip kabul ettiğinin delillerini söylüyor. Anladın? Cumhur ulema karşısındaki gruba neden bu mukaddimeleri vacip kabul ettiğinin delillerini söylüyor. Diyor ki bak. Allah cihada gitmek, cihad etmek farz mıdır? İmam çağırdığı zaman. farz aynı olmaz mı? İmam cihada وَيْزَسْتُمْ فِرْتُمْ فِرْفِرُ cihada çağırdığınız zaman çıkınız diye. Peygamberimiz insanları tebuk gününde cihada çağırmadı mı? Çağır. O zaman hepsinin üzerine tek tek ne oldu? Cihad farz aynı oldu. Bir grup insan ne yapmadı? Cihada çıkmadı. Doğru mudur? Ne diye çıkmadılar cihada? Ba Belli bahaneler sundu. Kim istedi karım hasta, kim istedi evlerimiz avrettir, kim istedi ben Ee, sarı kadınlara dayanamam. Kimisi dedi işte ben eee bahçem tam olgunlaştı, borcum var falan. Farklı Allah ne dedi? "Velav eradu'l-khuruce le'addu lehu 'uddeten." Şayet onlar savaşa çıkmak isteselerdi ona hazırlık yaparlardı. Yani ey Muhammed sana yalan söylüyorlar. Yani bu sundukları bahaneler hepsi yalandır. Çünkü onlar çıkmak isteselerdi en azından ona bir hazırlık yaparlardı. Bak Allah burada ne cumhur-u diyor ki karşıdakilerine. Bak Allah senin vacibi yerine getirmen için gerekli olan mukaddimeyi yapmamanı eleştiriyor burada. Öyle mi? Yani sen o mukaddimeyi yapmadığından dolayı vacibi yapmıyorsun ya. Allah onu eleştiriyor. Sen niye o mukaddimeyi yapmadın ki diyor. Eğer sen o vacibi isteseydin yapmayı, önce o mukaddimeyi yapardın. Mukaddimeyi yapmıyorsan demek sen o vacibi de yapmak istemiyorsun. Anlaşıldı mı yoksa bir daha anlatayım. Anladım. Anladım. İkinci örnekleri de akli. Şimdi normalde hani bir köle efendisine itaat etmek zorunda değil mi? Zorunda. Mesela diyelim ki sen kölene desen ki, İslam olsa senin kölen olsa mesela git bana su getir. O da böyle benim oturduğum yerde oturuyor. Masada su falan yok. Böyle bakıyor sana. Su getir diyorum sana. Sana bakıyor. Kardeşim su getirsene. En son sana diyor ki şey yok. Yani su mesela diyor şey burada su yok ki diyor. Hani odada su yok, masanın üzerinde su yok. Sen ne diyeceksin ona? Kalk, git, suyu doldur, doğru düzgün getir, değil mi? Ha, şimdi sen bak bunu niye ve sana böyle bir iddiada bulunsa sen bunun özrünü kabul ediyor musun? Etmiyorsun çünkü senin su istemen, su için gerekli olan şeyleri de yapmanı istemen demektir aynı zamanda. Anlaşıldı? Senin su istemen, su için gerekli olan şeyleri de aynı zamanda istemen demektir. Doğru mudur? Nedir? Kalkacak, yürüyecek. Suyu dolduracak, kap bulacak, tekrardan yürüyecek, sana getirecek, suyu verecek. Ama ne zaman onun özrünü kabul edersin? Su kesiktir, kap yoktur, ayağı kalkamıyordur, yürüyemiyordur vesaire O zaman çünkü zaten şey yok, kudret yok. Demiş ki Cumhur Ulema, Allah da bizim Rabbimiz değil midir? O da bize vacipler zaten bize emrettikleri değil midir? Aynı kölenin, efendinin kölesine emrettiği gibi, vacipler de Allah'ın bize vaciplerdir. Haa, işte aynı nasıl ki köle, efendi kölesine emrettiğinde, O gerekli olanları yapmak da gerekliyse, Allah da bize bir şey emrettiğinde onun yerine gelmesi için gerekli olanları yapmak da gereklidir. Gereklidir'in de İslam'daki karşılığı nedir? Vaciptir. Anlaşıldı. Anladın değil mi abi? Elhamdülillah. Başka, yani e, şimdi ben daha önce söyledim yine tekrar ediyorum inşallah. Yani usulün meseleleri zaten usul kendi ilminde zor bir fen. Yani bazı şeyleri zor anlaşılıyor. Onun için hani ya ben anlamadım falan, böyle bir şey yapmayın yani. Hani gerekirse dediğim gibi bir meseleyi bir ders boyunca anlatırız. Ee, zaten öbür türlü anlaşılmamış bir meseleye sarf ettiğimiz vakitte yazıktır. Öyle değil mi? Anlayalım, geç olsun. Ee, onun için anlamadığınız şeyi tekrar tekrar sorabilirsiniz inşallah. Ee, şimdi burada yeni bir tane mesele var. Yeni bir mesele var. bin kendisiyle tamamlandığının vacip olduğunu kabul ettik. Cumhur'un delillerini kuvvetli bulduk. Tamam, peki vacibin delili nedir? Yani vacibin kendisiyle vacip olduğu şeyin delili nedir, desem nasıl cevap vereceksiniz? Yani şöyle söyleyeyim inşallah. Mesela hani önümüzde diyelim bir tane delil var. Biz diyoruz ki biz bununla bunun vacip olduğunu kabul ettik diyoruz. Ya buna delaleti açıktır. Ya delaleti kapalıdır, ya delaleti ihtimallidir, öyle değil mi? Yani her delilin hükme delaleti aynı mertebede midir? Aynı mertebede midir? Değildir, öyle değil mi? Her delilin çıkarılan sonuca delaleti aynı mıdır? Aynı. Bazısı vardır apaçıktır. وَاَقِيمُوا <gülüyor> صَلَاتَ Namazı kılınız. Bundan daha açık bir ifade olabilir mi? Bundan daha açık bir ifade olabilir mi? Daha açık bir ifade olamaz öyle mi? Ama bazı deliller vardır. Delaleti şeye çok açık değildir, öyle değil mi? Delaleti e, hükme çok açık değildir. Yani delaletler birbirinden nedir? Birbirinden farklıdır. Bazıları sormuşlar, demişler vacibin kendisiyle tamamlandığı şeyin vacip olması hangi delalet ile sabittir? Aslında normalde ben bunu anlatmayacaktım. Yani buranın yeri de değil zaten bu mesele, onu öncelikle söyleyeyim. Niye anlatacağım bunu? Şundan dolayı anlatacağım. Geçen gün fıkıh dersinde bir soru sordunuz ya. O fıkıh dersinde sormuş olduğunuz soruda zaten kısmen anlattım. Meselenin de burayla ciddi bir bağlantısı var. İstediğim ki anlatayım o mesele anlaşılsın. Çünkü çokça karşımıza çıkacak olan bir mesele. Şimdi biz dedik ki Arap lügatında veyahut da genel olarak lügatlarda bir şeyin bir şeye delalet etmesi yani bir şeyin bizi başka bir şeye götürmesi iki kısımdır. Ya lafzîdir vevta gayrı lafzidir. Tamam? Ya lafzidir vevta. Yani ben senden bir şey istediğimde mesela sana desem ki ben otur desem, misal. Sen benim oturmamı nasıl anlayacaksın? Ya ben sana otur diyeceğim. Yani e, lafı telaffuz edeceğim bunu. Lafzidir. Vevta gayrı lafzidir. İşaret edeceğim mesela. Ama sen anlayacaksın, değil mi? Bak, benim bu hareketim seni başka bir şeye götür. Demek bu sana delalet etti, yol gösterdi. Öyle mi? Otur vevta otur. İki şekilde ya lafzidir veyahut da gayrı lafzidir. Tamam? Bunların her biri kendi arasında kısımlara ayrılır. Bunların her bir tanesi kendi arasında kısımlara ayrılır. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılıyor. Delalet-i vada'iyye, delalet akliye, bir de delalet-i Tamam? Delalet-i vada'iyye, delalet-i akliye, delalet-i Lafzi şu anda bizim konuştuğumuz konu kitap ve sünnet olduğu için lafzidir. Öyle değil mi? Bizim lafzî delaletlerle ilgilendirir. Kaç kısımdır? Üç, vadaî, akli bir de örfî. Vadaî demek ne demektir? Yani insanlar bu buna delalet etsin diye bunu koymuşlardır. Tamam, anlaşılıyor. İnsanlar bu lafzı, bu lafzı bu manaya delalet etsin diye koymuşlardır. İlk defa lügatı icat edenler, ilk defa lügatı koyanlar bu kelime, bu manaya delalet etsin diye bu kelimeyi koymuşlar. Yani mesela ben sana ayağaya kalk dediğimde, kalk dediğimde mesela değil mi? Ben kalk kelimesini söylediğimde hiçbir hareket yapmasam da sen ayağa kalkman gerektiğini anlıyor musun? Anlıyorsun değil mi? Niye? Çünkü bunu ilk koyan, bu kelimeyi ilk koyan insanlar bu kelime bu manaya delalet etsin diye koymuşlar. Doğru mu? Kalk kelimesinin kalkmak fiiline delalet etsin diye koymuşlar. Buna ovada diyoruz. Tamam mı? Birileri tarafından korunmuş olan. Bir de delaleti ne vardı? Bir de delaleti akliye vardır. Delaleti akliye vardır. Delaleti akliye nedir? Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bu duvarın arkasından ses geliyor. Bu neyi gösterir? Bir ses bak lafız değil mi? Duvarın arkasından kulağımıza bir ses geliyor. Bu neyi gösterir? Duvarın arkasından insan olduğunu gösterir. Buna delalet eder. Doğru mudur? Bak bu bunu biz aklen biliyoruz öyle değil mi? Aklımız duvarın arkasından bize bir ses geliyorsa. Tamam. Diyelim ki biz burada konuşuyoruz. Birden kardeşin yüzü kızardı mesela. Biz burada neyi anlıyoruz? Utandığını anlıyoruz değil mi? Biz bir söz söyledik. Kardeşimizi utandırdık. Bunu anlıyoruz. Bu nedir? Delalet-i örfiyedir. Yani biz örfen, örfiden kası tecrübedir. Tecrübeyle görmüşüz ki insan utandığı mı yüzü kızarır. Doğru mu? Veya mesela diyelim ki buradan kapıya vuruldu, bir kardeşimizin yüzü sarardı mesela. Biz hemen neyi anlıyoruz burada? Korktuğunu anlıyoruz öyle değil mi? Niye? Çünkü örfen, tecrübeyle insanın korktuğunda yüzünün sarardığını, nefes atışının hızlandığını biliyoruz. Anlaşılıyor değil mi anlattığım iş inşallah? Ha. Bunlar anlaşıldı. Bunları e, delalet akliye ile delalet-i örfiye arasındaki ince nokta nedir dese birisi nasıl ayıracağız? delalet akliye değişmez ama delalet-i örfiye değişir. Tamam? Delalet i örfiye zamandan zamana, mekandan mekana, örften örfe değişir ama delalet akliye aklın yolu birdir. Değişmez. Tamam? Ses geliyorsa orada bir tane konuşan adam var demektir. Güzel. Şimdi biz asıl delalet-i geleceğiz. Bizi ilgilendiren nedir? Asıl mesele delalet-i Yani birilerinin bir kelime, bir lafız başka bir manaya delalet etsin diye koymuş oldukları şeydir. Koymuş oldukları kelimelerdir. Tamam mı? Bunlar da üç kısma ayrılır. Yani delalet-i veda'iyye kendi arasında üç kısma ayrılır. Nedir? Delalet-i tadammun. Del delalet-i Delaleti tadammun Delaleti iltizam Tamam? Mutabaka delalesi Tadammun delalesi Bir de iltizam delalesi Anlaşılıyor değil? 3 yani tane isim manalarını açıklayacağız de, İnsanların Bir lafız bir manaya delalet etsin Diye koymuş olduğu kelimeler O manaya 3 şekilde delalet eder Ya mutabakat yoluyla delalet eder Ya Ya Tadamun yoluyla delalet eder ya da iltizam yoluyla delalet eder. Anlaşıldı. Anlaşılıyor mu abi? Anlaşılmıyorsa tekrarlayayım inşallah. Tamam anlaşılıyor, güzel. Ha. Delalet-i mutabaka nedir? Sözü söylediğinde, lafzı telaffuz ettiğinde konulduğu mananın hepsini kapsamasıdır. Delalet-i mutabaka budur. Tamam? Sen o sözü, o cümleyi itlak ettiğin anda O'nun o mananın hepsini kapsıyor. Delaleti tedammun nedir? Kelime manasından da anlaşılır. Sen o sözü ıtlak ettiğinde o mananın bir kısmını kapsıyor. Dımnı, dımnı yani bir kısmını kapsıyor. Delalete iltizam nedir? O mananın gerçekleşmesi için gerekli olanları kapsıyor. Yani mukaddimetul vacib gibi aynı. Tamam Örnek verelim mi buna bir tane örnek? Ben araba dediğimde ne anlıyorsunuz siz? araba. Nasıl? Araba, bildiğimiz araba. Öyle mi? Bildiğimiz araba. Tekerlekli, koltuklu, direksiyonlu, vitesli bir araba anlıyorsunuz. Bak bu nedir? Delaleti mutabakattır. Değil mi? Delaleti tadamun nedir? Ben eğer araba dediğimde siz tekerlek anlıyorsanız bu delaleti nedir? Tadamundur. Çünkü tekerlek arabanın neydir? Arabanın bir parçasıdır. Tamam. Peki ben size araba dediğimde şunu da anlamıyor musunuz siz? Bu arabanın olması için bir tane usta lazım. Bu arabanın olabilmesi için bir tane fabrika lazım. Doğru mudur? Bu arabanın olabilmesi için bunların ham maddesi lazım. Bunların hiçbiri araba lafzının içinde var mı? Yani bunu vada edenler araba bunlara bunlara delilet etsin diye mi vada etmişler? Değil. Bunlar iltizamdır. İşte tamam. Yani مَلَا illa الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَوَوَاجِبُونَ Bu mananın tamamlanabilmesi için anlaşıldı. Mı? Bu da gereklidir. Anlatabildim mi inşaAllah? İnşaAllah. Bu mantığın konusu normalde. Yani bu anlatmış olduğum konu, bu delalet e, kısmı normalde mantığın e, konusu. Mantık ilminde ile anlatılmış olan bir konu. Bunun tabi en önemli, bağlantılı olduğu meselelerden bir tanesi ne? Mesela biz itikattan örnek verelim. İnşaAllah itikatta bunları göreceğiz. Mesela nedir itikatta örnek olarak vereceğim? Mesela biz dedi, örnek veriyorum. Halık dediğimizde. Siz ne anlıyorsunuz? Halık, yaratıcı, yaratan. Kimi anlıyorsunuz? Allah'ı. Oysa Halık, Allah değil ki Allah, Allah'tır. Doğru mudur? Yani Halık kelimesi midir Allah'ın kendisi? Değildir. Allah nedir? Allah, bak Allah'ın özel bir ismi var, alem olan bir ismi var değil mi? Bak. Ama siz Halık dediğinizde hem Allah'ın yaratma sıfatını anlıyorsunuz, hem de Allah'ın bizzat kendini anlıyorsunuz. Demek ki bu nedir? Bu delaleti mutabakadır. Değil mi? Bak normalde Halık kelimesi normalde Allah'ın bizzat kendisi midir? Değildir. Allah'tır Allah'ın bizzat kendisi. Doğru mudur? Ama Halık kelimesi söylendiğinde hem Allah'ı anlıyorsunuz hem de Allah'ın yaratma sıfatını anlıyorsunuz. Öyle değil mi? Diyelim ki ben yaratma meselesini anlatıyorum burada. Sadece konumuz yaratma. Allah Azze ve Celle değil yaratma. Halık dediğimde aklınıza hep ne geliyor yaratmayı anlatırken? Sadece yaratmanın kendisi geliyor. Değil mi? Bu ne olmuş oldu? Delalet-i Tadamun oldu. Çünkü sadece Allah'ın bir sıfatını anladınız. Peki ben bunu söylediğimde bu hak meselesini anlattım, bitirdim. Otomatik Otomotikmen siz ne anlıyorsunuz? Bu bu anlattığım zatın ilminin olması lazım, kudretinin olması lazım, kimseye ihtiyacının, olma, bunlar olmadan yaratma gerçekleşir mi? İlmi olmayan bir ilah bu kadar şeyi yaratabilir mi? Kayyum olmayan bir ilah yani kendi, nefsine, kendi kendine ayakta olan, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, samet olmayan bir ilah Bu kadar şeyi yaratabilir mi? Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan mümkün mü? Kendisi ölü olan bir ilah bu kadar şeye hayat verebilir mi? Bak, bunların hiçbiri halık kelimesinin içinde geçiyor mu? Ama iltizamen bunlar ne? Gerekli. Alimler demişler vacibin kendisiyle vacip olduğu şeyin delili delile delalete iltizamdır. <gülüyor> bu kadar. Anlaşıldı? İnşallah. Anlaşıldı mı abi? Çünkü niye demiş evacibinken? Tamam belki kelimenin yani ayetlerin zahirinde bu olmayabilir. Hani delalet mutabaka delalet taemmül olmayabilir ama delalete iltizam bunu gerektiriyor. Yani bir vacibin gerçekleşmesi için bunun önünde mukaddimeler var. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Bu delaleti iltizam ile sabit olmuştur. İnşallah. Yeter mi yoksa devam edelim mi? Yeter. Yeter. <gülüyor> Sor. Bir şey mi sen hocam? Sanki elka gördüm de. Tamam inşallah. Yani anlaşılmayan sormak istediğiniz bir şey, şu noktayı bir daha anlatalım diyen varsa anlatırız inşallah. Yani hepsi buydu ha, ya, 15 dakikadır. O kelimeyi söylemek için anlattım bu kadar şey. Tamam? İnşallah. Ama bu faydalı geçen çünkü fıkıhta da abi bir soru sordu. Yani bunun anlaşılmaması bak yanlış bir anlayışa sebep olmuştu değil mi? Yani illa bir şeyi anlamak için lafız lazım gibi yanlış bir anlayışa, sanki peygamber namazın içinde konuşmuş e gibi bir anlayışa sebep olmuştu öyle değil mi? Ama bunu bilirse insan yok yani çünkü işaret de eee gayri lafzi olan bir delalet unsurudur. Değil mi? Gayri lafzi olan bir delalet unsurudur. Şey de öyle. Gayri lafzi delaletler de öyle. Vadaî, aklı, bir de örfi. Vadaî nedir? Mesela işaretler, yazılar. Bunlara vadaîdir. Ortada bir lafız yok ama şeye de mesela siz yolda giderken stop yazıyor. Öyle mi? Normalde kimse orada durup size durdur dur demiyor. Ses yok, lafız yok. Ama stop yazısı durmak için konulmuş. Değil mi? Bak bu gayri lafızı olan bir nedir? Gayri lafızı olan bir delalettir. Vesaire. Kırmızı ışıkta duruyorsun mesela. Işık. Değil mi? Bu gayri lafızı olan bir delalet unsurudur. Mefhum ya şebab. Tamam inşallah. Vahirudu. Elhamdülillah. <gülüyor>